Ama İstanbul üzerinde e, kentle ilgili e, konuları konuşacağız. Geçen hafta açılan bir sergi tütün deposunda e, milyonluk manzara sergisi Narfotos fotoğrafçılarının açtığı bir sergi tam da gezi olayları, insanların kentsel dönüşüm, kendi yaşam alanlarını alanları üzerine ve sorgulamaya, daha fazla sorgulamaya başladığı bir dönemde açıldığı milyonluk manzara sergisi. bu sergide fotoğrafları yer alan Serra Akcan ve Sanerşen Narfotos'tan biz de birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Hoş bulduk. Ee, öncelikle ben bu fikrin nereden çıktığını, nasıl çıktığını merak ediyorum. Tabi e, tam da gezi sürecinden aslamış olmasın daha sonra konuşacağız ama bir tesadüf, güzel de bir tesadüf oldu. Nereden çıktı sera e, fikir? Bir, yaklaşık bir yıl oluyor, değil mi? Ee, 2012 senesinin başında e, başladık bu e, çalışmaya. E, şimdi nar fotosu olarak biz arada deneyimlerimizi paylaştığımız atölyeler düzenliyoruz. Ee, bu atölyelerden birin bittikten sonra e, kendi aramızda öyle oturup e, konuştuk neler e, yapabiliyoruz neler yapamıyoruz diye e, arşivimize baktığımızda İstanbul'a dair e, çok az çalışmamız olduğunu gördük e, yani kentsel dönüşümle ilgili e, Ayazma Mahallesi işte Sulukule veya işte Sulukule'de gerçi biz fotoğraf çekmedik ama Marmaray olsun hani böyle çok az kentsel dönüşümle ilgili çalışmamız vardı. Bir taraftan İstanbul'a dair e, görsellerimiz de e, daha çok e, hani bilindik e, semtlerde çektiğimiz e, İstanbul denince akla, evet, akla gelen işte Eminönü, Galata e, Kulesi böyle fotoğraflardı ve biz hani burada bir yanlış yapıyoruz, bir eksiğimiz var diye düşündük. <gülüyor> Artık İstanbul sadece bu değil. E, bir de İstanbul'u yani şimdi söyleyebiliyoruz, tanımıyormuşuz. Hmm. Yani e, İstanbul bizim yaşadığımız e, çevrede bile değişirken, e, işte hani etrafı nasıl, yani biliyoruz büyüyen ve gelişen bir e, şehir. E, ama nasıl gelişiyor ve nasıl değişiyor bunu bilmiyorduk. E, bir şekilde hani bunu görelim ve anlayalım e, diye böyle bir e, İstanbul fotoğrafı çıkartalım dedik. Ama hani İstanbul fotoğrafı çıkarmak, çok kolay değil. Evet benim de aklıma ilk gelen oydu. Gerçekten İstanbul inanılmaz büyük bir yer. Ben İstanbul'da doğdum büyüdüm ve hani bir sürü yerini bir süre bir yaşa kadar bildiğimi zannederdim. Sonra ipin ucu koptu. Gerçekten nasıl bir plan yaptınız Saner? Yani nereye gideceğinizi nasıl planladınız hani? Yani otobüse bineceğiz öyle gideceğiz mi dediniz yoksa hani belli bölgeler mutlaka harita üzerinde mi planladınız ya neydi aslında kriterleriniz? Aslında ilk başta hiçbir planımız yoktu yani şöyle bir durum vardı çok bilindik fotoğraflar var elimizde işte Eminönü fotoğrafları işte ne bileyim tarihi yarımada bolca ondan sonra adalar boğaz ama aslında İstanbul'un görmediğimiz çok büyük bir kısmı var. Yani onu evet İstanbul'a girerken çıkarken şehir dışına gidip gelirken görüyoruz. İnanılmaz bloklar yükseliyor. İstanbul sürekli katlanarak büyüyor. E, oraları nasıl görürüz diye düşünmeye başladık. Aslında e, projenin ilk baştaki adı bizim için son duraklardı. Öyle bir fikir geldi aklımıza. Hmm. Merkezden bir otobüse atlayalım. O otobüsün güzergahı en son nerede son buluyorsa, nereye ulaşıyorsa o noktada inip gözlemlemeye başlayalım. Oradan... ...ne çıkartabiliriz, nasıl bir yaşam dönüyor, insanlar ee, ne şekilde yaşıyorlar, merkeze ne kadar bağlantılılar, ne kadar değiller... ...biz orayı ne kadar tanıyoruz, bunu görmek istedik aslında. Ve ilk başta bir liste çıkarttık. İşte merkezi noktalardan, köy'den Mecidiyeköy'den, işte Kadıköy'den kalkan otobüs hatlarının bir listesini çıkarttık. Ve ilk seçtiğimiz yerler de en uzun hatlardı. İşte hmm. gidiş dönüş süresi olarak en uzun hatların hangisi olduğunu belirledik... Ve ufak ufak gezmeye başladık. Yani bu otobüs hatlarına binip işte son durağında inip oraları görmeye başladık. Ilk. Nerelerdi bunlar mesela? Ee, genelde işte e, mesela yeni Bosna'dan otobüse biniyorduk. Oradan e, Kayabaşı, Kayaşehir Hı. otobüsleri çok sık kalkıyordu. Çünkü hani yeni yerleşimler oralarda. E, denk geldiğimiz otobüse bindiğimiz için... Ee, hani Kaya şehir var işte ee, Arnau'da çektiniz var. O, evet, <gülüyor> <gülüyor> Biraz öyle oldu. Ee, mesela şeyde de hani Kartal tar tarafından bindiğimizde de e, işte Tuzla'ya e, gittik e, Sultan Bey'le mahallesi. Hani böyle e, genelde şey yapıyorduk. Hani aynı yerlere gitmeyelim diye baştan böyle konuşuyorduk ama hep denk geliyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Peki biraz önce işte İstanbul'u yeterince tanımıyormuşuz, bilmiyormuşuz dedin. Nelerle karşılaştınız? Neydi size bunu hissettiren şey? Aslında şöyle bir şey. Yani bunu ee, tabii bir radyo programına sığdırmak eminim zordur ama hani en çarpıcı olanlar. Ben nerede? kısaca kendimden bir örnekle anlatayım. Ben İstanbul'da bir dönem İstanbul'un işte böyle sınırları sayılabilecek yerlerden bir tanesinde oturdum. Çocukluğum geçti. İşte karşı tarafta Ümraniye yakın Örnek Mahallesi. O dönem o bölgeler oldukça tenhaydı. İlk toplu konutlardan bir tanesinde oturdum. Ve hani bizim apartmanımızın önünde e, ufak parsellere bölünmüş bir alan vardı. Biz orada bahçe olarak kullanırdık o alanı. Bir şeyler yetiştirdik. Hmm. Önümüzden de bir dere akardı. Bu dere seneler içerisinde İstanbul'da kirlendi. İstanbul'da dere gördün. Tabii tabii. <gülüyor> Çok şanslısın. <gülüyor> tabii ufak bir dere vardı. O dere daha sonra fabrika atık sularının aktığı bir hmm. kanala dönüştü. Daha sonra üzeri kapatıldı. Onun etrafında bir roman vatandaşlarının yaşadığı bir mahalle vardı. Orası da kaldırıldı. Ortadan kalktı. Tamamen yok oldu ve orası şehrin merkezinde kaldı. Biz bu merkezlerin ne kadar büyüdüğünü kaçırmışız. Yani Hı -hı. ne kadar uzak mesafelerin artık merkez olarak adlandırıldığını e, fark edemiyormuşuz. Hı -hı. Bu yola çıktıktan sonra, bu son duraklara gitmeye başladıktan sonra şehrin çok büyüdüğünü, gerçekten aşırı büyüdüğünü fark ettik. Yani öyle yerler var ki işte gidiş dönüşümüz bütün günümüzü alıyor. İnanılmaz. Yani i̇ki saatte gidiyoruz, iki buçuk saatte gidiyoruz. Tek bir otobüs mü? Birkaç kaç var. Birkaç, Birkaç otobüs. Var. Tek bir otobüste gitme şansı yok. Yani Hı. onun için işte atıyorum İstanbul merkezden çıkıp Yeni Bosna'ya gitmeniz lazım. Yeni Bosna'dan başka bir otobüse binip işte İstanbul'un çeperindeki alanlardan bir tanesine ulaşmanız lazım ve indiğiniz zaman bir yani. Kabus sahnesiyle karşılaşmanız <gülüyor> çok muhtemel Nasıl? çünkü inşa halinde. Hmm. Yani İstanbul'u aslında tanımlamak gerekirse İstanbul sürekli e, homurdanan bir şantiye hmm. şehir. Yani şantiyeler hiç bitmiyor. Her yerde bir inşaat var. Bu yeni yerleşim alanlarının bulunduğu bölgelerde bir tarafında yaşam başlamışken diğer tarafında bu inşaatlar devam ediyor. Atıyorum işte ee, Kayaşehir'e gittiğimde bir noktada işte otobüsten indim ve etrafıma bakınmaya başladım. Önünde kocaman bir tabela vardı. Kayaşehir 19. bölge. <gülüyor> ve o 19. bölgenin içerisindeki blokları tarif edemem o kadar büyük. Yani 19 tane bölge var. 19. bölgenin içinde de bir sürü blok var. Tabii ama aynı zamanda 20. bölgede inşa ediliyor. Oğlum. Yani onu da gözden kaçırmamak lazım. Hani o alanlar sürekli gelişiyor ama... İnşaatın bittiği noktadan itibaren hiçbir şey yok. Bomboş. Hı. Yani bir e, kırsal alan en ufak bir e, sosyal yaşama dair bir olanaktan yoksun. Böyle sahnelerle karşılaşıyorsunuz. Hı hı. Çünkü çok hızlı büyüyor. E, çok hızlı büyürken insan yaşamına dokunacak e, güzellikleri bir şekilde içine dahil etmiyorlar. Sadece yani bloklar sanki... var. Evet o biraz şey gibi sanki. Hani kervan yolda düzülür biz hmm. bu blokları dikmeye başlayalım nasıl olsa <gülüyor> hani oraya bir şeyler yerleştireceğiz diye zannediyorum. <gülüyor> evet gece kondular vardı şikayet ediyorduk gece kondulardan daha doğrusu şikayet ediyorduk derken hani gece kondulaşma ve hani onun getirdiği sorunlardan ama hani gece kondular çok güzel kaldılar aslında ve işte ağaçlıklı işte tek katlı insani, Mukağarga yaşama, insani yaşama evet insani boyutlar. Ve çok güzel şeyler manzaralar veriyorlar diye düşünüyorum artık hani o bloklardan çok daha güzel manzaralar. Ne düşünüyorsun Serra? Senin izlenimlerin? Ben Genel. de şimdi senin hani hmm. e, eskiden eski yaşadığı yerden bahsedince aklıma şey geldi. Yani ben de 30 yaşıma kadar Bakırköy civarında hani hep ev oradaydı. E, oradan sürekli işte e, Taksim'e, Nişantaşı'na okula e, gidip geliyordum. 30 sene boyunca o böyle yolu e, şey yaptım. O ulaşım şeyini çektim. Mertel'e geldiğimde şeyi hatırlarım. E, servis şoförü bizi indirirdi. Hani biz böyle saatlerce yol gel gelmişiz. E, Mertel'e geldiğimizde eve yaklaştık diye hatırlardım. Ve çayır çimen vardı. Biz orada yürüye yürüye koşa koşa e, şeye giderdik. Hani Bakırköy'ün girişine doğru giderdik. Şimdi e, o yolu geçtikçe e, hani Mertel ve Bakırköy arası zaten birleşti. Evet. E, Bakırköy'den sonrası. Ee, avcılara doğru giderken orada boş alanlar vardı şimdi hepsi billboardlarla yani hem alışveriş merkezleri hem billboardlar onlarla dolu avcılardan ötesi öyle hala e, batıya doğru gidiyoruz diye e, şeyler var yani billboardlarda hala daha devam ediyor <gülüyor> ve bu çok dediğim gibi ürkütücü <gülüyor> ve e, kimin için yapılıyor bunlar bir de? Evet, o çok doğru bir soru gerçekten. İsterseniz bir müzik arası verelim, sonra da kimin için yapılıyor sorusunu biraz. Yani, tabii bunun yanıtını verecek şehir plancılar ve sosyologlar mutlaka var. Çok derin bir konu çünkü. Ee, ama e, biraz bunu konuşuruz. Ee, sonra da başka neler yaşadınız, onlardan bahsederiz. Şimdi Bonobo'dan Black Sense adlı parçayı dinleyeceğiz. Müzik Evet, Bonobo'dan Black Sun adlı parçayı dinledik. Milyonluk Manzara Sergisi, Nar Fotos fotoğrafçıları tütün deposunda e, açıldığı sergi 31 Temmuz'a kadar devam edecek. E, Milyonluk Manzara Sergisi'nde eserleri yer alan Serra Akcan ve Sanerşen'le e, sohbetimize devam ediyoruz. Evet, e, Sara e, bir... E, Genel olarak kim bu insanlar diye bir soru sordum biraz önce sohbetimiz. Yani ne, kim için yapılıyor bu e, binalar ve kimler yerleşiyor, kimler oturuyor bu konutlarda? E, ve e, neden bu e, binalar? Yani aslında konut açığı yok İstanbul'da ve de neden bu kadar çok bina yapılıyor? Belki bunun e, cevabı üzerinde dururken hani sulu kule ya da ayazma gibi yerler boşaltıldı, insanlar... ...rayar gösterildi. Hiç oralara gitme şansınız oldu mu? Mesela sen her, sanırım senin Taşoluk bölgesinde bir e, tecrüben var bu konuda. Evet. Ee, <gülüyor> Biz Sulu Kule boşaltıldığı dönemde bir atölye yapıyorduk orada. O yüzden biraz alakalı Sulu Kule ile çocuklarla bir atölye yaptık. Onlar hı hı. son mahalleleri yıkılmadan önce kendi gözlerinden mahallelerin fotoğraflarını e, çekip... Yani bizim dahil olduğumuz, eğitmen olduğumuz bir atölyede bir fotoğraf serisi çıkarttılar. Harika fotoğraflardı. O dönemde e, yıkılması artık kesinleşmişti. Ve oradan aileler taş olağa gönderildi. Birçoğu, bir kısmı da kaya başına gönderildi. Ya geçenlerde bir şey okudum bununla ilgili. 337 aile gönderilmiş taş olağa ve bunların hmm. 334 tanesi... Oradaki evlerini e, satıp elden çıkartıp tekrar şehir merkezine geri dönmüşler. Kimlere satmışlar acaba merak ettim ama yani. Yani çok... e, o dönemde işte orada romanlar yerleşti diye hmm. zaten pek kimse yerleşmek istemiyormuş Taşova. Hmm. Yani neredeyse yok pahasına neredeyse elden çıkartılmış. Anout köyün ilerisine artık. Ya bu Habibler falan o. Yani da, evet İstanbul'un sonu denilebilecek bir yer. İstanbul'a 45 kilometre ve hani, nasıl bi? Yani? E, Bloklar, hmm. biraz bol, önce bol, bol bol bloklar yani hmm. beton yığını halinde yani sosyal e, hayata dair pek bir onlak sunmuyor hmm. yani bir taraftan da hani garip bir durum var hani oralarda e, fotoğraf çekmek için dolaştığı zaman insan kendini çok yabancı da hissediyor yani bir tedirginlik hasıl oldu bende çünkü bir yerde fotoğraf çekerken birisi yanıma geldi ve şey dedi geçenlerde biri burada fotoğraf çekiyordu. Burayı kötüleme amacıyla fotoğraf çektiği için dayak yedi dikkat et kendine dedi hmm. bir esnaf beni uyardı <gülüyor> yani böyle bir Peki durum tekin, da var Tekin bir ortamda ee, değil yok Tekin aslında hani hmm. Tekinlik konusunda bir problem yok ama şöyle bir durum var hani insanların bir mahalle Hmm. Ee, ...yaşamından yoksun yaşadıklarını çok net olarak görebiliyorsunuz. Çünkü son iyi Yani bunu. kadınlar hmm. dışarıya e, pek fazla şehre gidemiyorlar. Çocuklar da şehre gidemiyorlar. Okul dışında pek bir sosyal aktiviteleri yok. E, erkekler çalışmaya gidiyor, geri geliyor. Bu aşağı yukarı beş saat kadar sürüyor şehir merkezine okay. gidip geri dönmeleri. Ve e, yani buradaki yaşam aslında insanları e, sosyal ilişkilerden kopartan bir yapıya hmm. sahip. Belki evet. Serra daha iyi anlatır Sarah, bir sen ne yaşadın? Yani e, şimdi işte, yani kentsel dönüşüm dediğimizde e, hep şeyi düşünmek gerekiyor. Yani sadece ev ve barınma mı sağlanacak burada? Yani o insanların sosyal yaşamları için sanırım bahsettiği gibi. O evlerin de ne kadar sağlıklı olduğu? E, i̇şte da. ulaşımını sağlamak gerekiyor. Hani bir sürü şey var burada konuşulması gereken. E, kitapta Milyonluk Manzara kitabında Özgür Sevgi Göral bahsetmiş. Hı. Ee, yani kentsel dönüşüm Aslında iyi bir şey çağrıştırmıyor Yani çok tarafsız bir e, Sözcük Yani bu eskinin yeniye dönüşümü ama nasıl bir dönüşüm Şimdi mesela Ayazma mahallesinde Biz bundan 8 sene önce Bir e, fotoğraf e, Foto röportaj yaptık ee, Orada evet Koşullar çok iyi değildi şartlar iyi değildi Ama o mahalle 30 senelik Bir mahalleydi insanlar kendilerine Göre işte evlerini yapmışlar ee, geçimlerini sağlıyorlar. İşte bahçelerinde ekiyorlar, biçiyorlar. Ee, kadınlar ekmeklerini hep tandırda yapıyorlar. Hı. Bir şekilde geçinebiliyorlar. Bir yandan, e, yani orada sosyal bir hayat var. Ama hani iyileştirme anlamında, onların yaşam koşullarını iyileştirme anlamında e, çok uzak değil şey Ayazma Mahallesi'ne. iki telde bezirgen bahçe konutları yapıldı. Ve e, mahallenin bir kısmı ondan çok e, heyecanlandı. Artık hani e, daha e, iyi şarklarda yaşayacaklarını düşündüler. Bir kısmı da bunu öngörebiliyordu. çünkü nasıl diyeyim hani tek katlı evde e, bahçesinde bahçesiyle beraber işte ekip biçip yaşayan insanlar birden e, onlarca katlık binalara e, hı hı. şey yapacaklar, e, haps olacaklar bir anlamda. Özellikle kadınlar için bu çok zordu çünkü kadınların mahalleden çıkması çok yani çok az kadın mahalleden çıkabiliyordu. Hı hı. E, e, Bezirgen bahçeye taşındıktan sonra da e, evlerinden dışarı çıkamadılar. Yani en azından e, mahallede bahçelerine çıkabiliyorlardı. Birbirlerine gidip gelebiliyorlardı. E, ama böyle e, konutlara yerleştikten sonra e, birbirleriyle de iletişimleri kesildi. E, ve bir şekilde e, oradaki bütün e, sosyal hayatları da evet, çok steril ve neredeyse bir hapis hayatı gibi bir şey aslında. Benim aklıma sen bunları anlatırken baraj yapılacak diye boşaltılan köylerden toplu konutlara yerleştirilen insanların dramı e, geldi. Çok benzer bir şey aslında yani e, çok, çok... benzer politikalar benzer e, bir şey. Hani hayatları aslında hayatları üzerine kendi yaşalan alanları üzerine karar verme özgürlüğü olmayan insanlardan tabi ekonomik bir kısmı belki ama hani insanları yer değiştirin sizi buraya gönderiyorsunuz diyorlar ve onlar da değiştirmek zorunda bırakılıyor, bırakılıyor bir şekilde. Ee, tabi bunlar hep kent politikaları ve işte bir şekilde yaşama katılma ve ben aslında şeyi sormak istiyorum tam da e, gezi olayları insanların bu yaşam alanlarının nasıl düzenleneceği ve yaşam alanlarının düzenlenmesi konusunda kararlara katılım e, konusunda baya bir e, e, bilinçlendirdi ve bu konuda e, insanlar daha fazla ses çıkarır oldular. Tam da buraya denk gelmesinin manz milyonluk manzara e, sergisinin e, siz bu tesadüfi nasıl değerlendiriyorsunuz? E, Gezi parkı olayı aslında sadece işte e, evet iki ağaç olayı ama o iki ağaca gelene kadar <gülüyor> e, baya bir birikti. Hı hı. Herkes de yani bu Sadece dediğimiz gibi İstanbul'un çevresinde değil İstanbul'un merkezinde de. Yani hepimiz şey yapıyoruz. Herkes yoluna gidip geliyor. Senelerdir Beyoğlu'nda <gülüyor> e, o yolun taşları yapılıyor ama hiçbir zamanda sağlam kalmıyor. Yani onlara alışa alışa yaşıyoruz ve bir yerden sonra artık e, ne için hani şehir nasıl dönüşüyor, neye dönüşüyor e, diye düşünürken e, işte emek sinemasıyla İncip Pastanesi ile işte etrafımızdaki beyolunun görüntüsünün değişmesiyle Hı -hı. yani sadece görüntü değil e, dediğimiz yaşam gibi bizim yaşam tarzımız var, Hı -hı. E, değişmeye başladı Hı -hı. ve e, insanların hep yani insanlar bu yüzden de Hı -hı. E, o iki ağaca sahip çıkmak istediler. Sahip Ama anlattığın şeyde sonuçta yaşam tarzına da bir müdahale var. Yani ya sosyal aslında alanların bir, Aslında bir yaşam tarzı tarifi var. Hı -hı. Yani <gülüyor> devlet tarafından insanları e, empoze ...edilmeye çalışılan bir yaşam tarzı tarifi var. Çünkü bunların hepsi bir tarif. Hı hı. Hani nasıl konutlarda yaşayacağımız tarif ediliyor. Modern yaşam olarak bize sunulan konutlar aslında insan yaşamı için çok uygun konutlar değil. Hem yapı olarak uygun değil, hem etrafındaki sosyal yaşam adına... Ee, hiçbir olanağın bulunması yani ben plastik çiçeklerle donatılmış işte garip heykellerle donatılmış parklardan bahsetmiyorum. Gerçekten sosyal yaşam adına oraya bir şey koymadığınız anda o insanlar o binaların içerisinde hapsoluyorlar. Hı hı. Aslında bu sadece hani İstanbul'un çeperindeki bu yaşam alanlarında değil İstanbul'un her tarafında karşımıza çıkan şey. İşte o e, parkenin ne olacağı o betonda yürüyeceğimiz istiklal caddesinde yürüyeceğimiz granitin hangi granit olacağına işte parkın nerede bulunacağına hangi ağaçların olup hangi ağaçların olmayacağına kadar işte insanlar bu karar mekanizmasının içerisinde bu kadar etkisiz hale gelince bir birikme yaşanıyor o birikme de bir yerden taşıyor yani o bardak bir yerden taşıyacaktı herhalde gezi parkında Milyonmuş birikme <gülüyor> oldu. Evet son olarak vaktimiz çok daraldı ama bir kitabı var serginin iletişim yayınlarından çıktı. Çok kısa o kitaptan da söz edebilirsiniz. Aslında kitap, yani biz bu işe başlarken, Saner'in dediği gibi son durak işine başlarken öyle bir kitap düşüncemiz yoktu. Biz bu çalışmayı sürdürürken iletişim yayınlarından Tanıl Bora'yla görüştük hı hı. ve fotoğraflarımızı gösterdik. O da yani kentsel dönüşümle ilgili bir kitap düşüncelerinin olduğunu söyledi. Bunun fotoğraflarla beraber yayınlayabilirlerse çok hoş olacağını düşündü Hı -hı. E, ve biz e, bir şekilde yani fotoğrafları çekmeye devam ederken e, kitapta yer alan e, yazarlar da e, kendi yazılarını yazdılar kentsel dönüşümle ilgili yani fotoğraflar ve yazılar birbirinden aslında ayrı üretildi ama bir araya geldiğinde de e, birbirini çok güzel çok, tamamlayan evet. hoş güzel bir çalışma bir oldu olmuş gerçekten çok teşekkürler katıldığınız için keşke daha teşekkür uzun uzun konuşabilsek e, aslında keşke siz bütün bu yaşadıklarınızı bir de yazıya dökseniz başka bir kitapta yapsanız diye düşündüm ama <gülüyor> fotoğrafçılardan <gülüyor> bunu istemek gerçekten biraz haksızlık olabilir bilmiyorum belki ileride böyle bir belki projede ileride. olabilir e, çok teşekkürler tekrar evet e, Nar Fotos fotoğrafçılarının "Milyonluk Manzara" sergisini Tütün deposunda 31 Temmuz'a kadar izleyebilirsiniz. "Milyonluk Manzara" kitabı da İletişim Yayınları'ndan çıktı. Ee, İstanbul'un hiç görmediğiniz, tanık olmadığınız e, manzaralarını e, çok çarpıcı fotoğraflarla tanık olacaksınız ve gerçekten de e, bu tanıklıklar çok çok önemli, hele e, İstanbul üzerine yaşadığımız yerler üzerine e, daha fazla düşündüğümüz böyle bir dönemde. Programı kapatırken her zaman olduğu gibi sizi e, bugün e, Bakırköy'de cumartesi günleri Şişli ve Beylikdüzü'nde, pazar günleri de Kartal'da kurulmakta olan %100 ekolojik pazarlara davet ediyoruz. Aynı zamanda da bu pazar günü Kayseri'de bir %100 ekolojik pazar açılacak. Onun da müjdesini verelim. Hepiniz sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam